Açık Kitaptan Alıntılar Madde Barış Okuyan Tilbe Saran Açık Radyo yayına geçtiği gün, Bosna Hersek'teki savaş devam ediyordu. O da sözü ve müziğiyle altta kalanların yanında oldu. Aylarca Saraybosna'ya bağlanarak Bosna günlüğünü sürdürdü. Bir tuhaf küreselleşme mantığının doğal sonucu olan şiddeti, sahneye konduğu andan itibaren izlemeye koyuldu. Irak'ın ahlak ve hukuk dışı işgaline belki de dünyada ilk uyanan mecralardan biri oldu. Savaş tamtamlarını daha 17 ay öncesinden okuyup anlatmaya başladı kitle imha silahları dosyasındaki tehdidin imkansız olduğu daha dünya ahalisi raporları öğrenmeden önce bu radyoda söylendi, gelişmeler barış bandından izlendi ve direnç yansıtılmaya çalışıldı. Bu radyo, insanlık tarihinin gördüğü en büyük barış gösterilerinde Londra ve New York'la bağlantıdaydı. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli meclis kararlarından birinin alındığı gün, Ankara'da yapılan tarihi kitle gösterisi sırasında Sıhhiye Meydanı'ndaydı. Teskerinin reddine giden süreci naklen canlı yayınla o meydandan aktardı. Irak Dünya Mahkemesi'nin İstanbul nihai oturumunda, tarihi darphane-i amire binasındaydı. Tanıklıkları ve vicdan jürisinin tarihi kararını, üç gün boyunca belli periyodlarla, naklen canlı yayınla aktardı. Açık Radyo, Dünya Barış Hareketlerini, Dünya Adalet Hareketlerini, Dünya Ticaret Örgütü'ne karşı yapılan Seattle gösterilerini, Dünya Ticaret Örgütü Cancun toplantısına karşı gösterileri, Dünya Sosyal Forumu Porto Alegre, Mumbai, Caracas, Nairobi toplantılarını, Avrupa Sosyal Forumu'nun Cenova-Cenevre toplantılarını, Amerika Halklar Zirvesi'ni ve benzerlerini mümkün olduğu oranda içeriden ve gömülü medyanın dışından izlemeye çalıştı. Halen de sessizliğin koyulaşan perdesini aralamaya çalışarak izlemesini sürdürmeye uğraşıyor. Açık Radyo Açık Kitaptan Alıntılar Madde Barış Okuyan Tilbe Saran